Müzzemmil Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Müzzemmil, örtünen, bürünen demektir. Birinci ayette, Ey örtüsüne bürünen peygamber diye söze başladığı için, surede bu atlanılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Ya ile Ey örtüsüne bürünen peygamber gecenin az bir kısmı hariç olmak üzere kalk,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 وَاسْبِرْ عَلَى Müşriklerin söylediklerine karşı sabret ve onlarla karşılaşmaktan güzel bir şekilde uzak dur. Varlık sahibi olup seni yalanlayanların işini bana bırak, ve onlara biraz mühlet ver. İnne ledeyna ve ve quaman ve Şüphesiz ki bizim yanımızda onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş boğaza takılıp geçmeyen bir yiyecek ve acı bir azap vardır. Yüma tarjufun ırbu ve el O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır, dağlar dağılıp savrulan kum yığınları gibi olur. Inna arsalna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 <gülüyor> şüphesiz ki bunlar birer öğüttür artık dileyen rabbine giden bir yol tutar ''İn ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عَلِمَ أَلَّا فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنَّ سيكون منكم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه